Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lemma farata min beyani taraha fi beyani al-usul faqala. Allahu subhanahu rahimahullah Fıkhn beyanından ayrılınca şer'a fi usul usul beyanına başladı. Yani usul-u demiştik. Orada önce Molla Hütre bu terkibi izafinin muzafu ileyh'i olan fıkhın tarifini yapmıştı. Şimdi de muzaf olan usul yani onun müfredi olan aslın tarifine başlıyor. Taqala ve şöyle dedi. El astu Burada usulü fıkıh bir izafi içinde ki asıl nedir? Ma aleyhi gayruhudur. Ma aleyhi gayruhudur. Yani ma o şeydir ki yüptena bina ediliyor. Aleyhi o şey üzerine ne? Gayruhudur. Başka bir şey. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina edildiği şeye asıl derler. Ma yüptena derken İftihal babından geldiği için binası genelde binada mutavat için söylendiğinden aslında sade, lazım ve müteatli için de olur. O, ona dolla hüsrev, ilk akla geldiğinde yüptena keyimesi malum olarak okunulması düşünülebilir ama meçhul okunmalıdır. Onu bize anlatmaya çalışıyoruz ala bina'il meçhul yuktena yani meçhul olarak okunacak yuqilu itenaytu darah bi mana beneytuha Dolayısıyla a kelime ki bina manasında beneytuha itenaytu beneytu der met dolayıkileme konu onu anlatmış oldu güzel ma yuktena asıl o şeydir ki bina ediliyor. aleyhi o şey üzerine ayruhu başka bir şey bu bina ediliş bir şeyin başka bir şeyin üzerine bina edilişi ya iptinaen hissiyyen Hissi bir bina edilme olur. Ne gibi? keptinâ-i binâ-i Binanın temel üzerine bina edilmesi gibi. Kurulması gibi. Yani bina temel üzerine kurulması nedir? Hissiydir. Çünkü biz onu gözümüzle müşahede ediyoruz. Beş duyu organıyla elde edilen bilgilere hissi ifadesi kullanılır. Bunun üzerinde zaten hissi ifadesi üzerinde biraz duracağız. Eviat-ı akli bu ibtina, ibtinay-ı olsun. Ne gibi? İbtinay-ı malul alel ille. Malul'un illet üzerine bina edilmesi gibi. Mesela milk malul. İlleti nedir onun? İcazda kabuldür. Bunu beyin başında da söylemiştik. İcab ve kabul nedir? İllettir. Neyin illetidir? Milkin illetidir. Yani bu malı sana sattım, sen de aldım dedin mi bu illettir? Neye illettir? Bu malın mülkiyetinin sana intikal etmesine illettir bu. Nasıl ki malul, malulun illet üzerine bina edilmesine bir akli bir hadise, hissi değildir. Yani beş buyu ortamıyla hissedilen bir şey değil. Ya akli bir hadisedir. Yine aynı şekilde vel meddûl-i alet delil Meddûl'ün delil üzerine bina edilmesi gibi. Mesela akim-u salate delildir. Neyin delilidir? Namazın mucubunun delilidir. O zaman namazın mucubu da nedir? Meddûl'dür. İşte o meddûl'ün delil dediğimiz akim-u salate üzerine bina edilmesi gibi ki bu da nedir? Akli bir bina edilmiştir. Şimdi burada Molla Kusrev Rahimehullah'a itiraz ediliyor. Hangi noktada? Molla Kusrev metinde geçen ma o iptinâ kelimesini tamim etti. Genellekti. Yani hissi iptinâ ve akli iptinâ diye genelledi onu. Molla Kusrev'in bu genellemesine itiraz ediliyor. Ve tabii ki o itiraza da bir cevap veriliyor. Ancak evvela bu itirazı yapanlar, yani itirazı şöyle diyorlar, diyorlar ki burada iptina ancak akli olabilir, hissi olan, hissi iptina burada söz konusu değil. Bu itirazın mesnedine, bu itirazlarını neye dayandırıyorlar? Diyorlar ki iptina. Felsefecilerin ortaya koyduğu mekbulat-ı dediğimiz on mekulden nedir? İzafettir. İzafet derken her bir izafiden bahsetmiyorum. İptinanın yani kurulma işleminin ortaya çıkabilmesi için ne lazım? Bir müktena, bir de müptena aleyh lazım. Yani bir bina bir de temel. Bu ikisi olduğu zaman o zaman biz nereden vakit yapıyoruz? İbtinadan vahit yapıyoruz. Demek ki iptina idafidir. Yani başka bir şey var ise kendi varlığından bahis yapılan bir şeydir. Bunlara araz-ı nisbiye denir. Mesela ubuvet, ve tavkiyet, tahkiyet bunların hepsi nedir? Araz-ı nisbiye de bunlar. Çünkü bakınız ben, benden boyu küçük olandan derim ki ben uzunum. Bu uzunluk kavramı izafi bir kavram. Ne demek? Benden küçük olana göre uzunum ama benden daha uzun olana göre ben kısayım. Dolayısıyla bana uzun denilmesi benden kısa olana itibarlıdır. Yani izafidir. <gülüyor> Nakulat-ı izafet kısmına girer hangisi? Burada bahsetmiş olduğumuz iptina. İzafet kısmına giren... Yani arazı nisbiye dediğimiz bu şeylerin özelliği nedir? Harikte olmamasıdır. Harikte olmaz bunlar. Mesela bakınız bu, harikte derken bu alemde gözle müşahede edilecek şekilde bulunmaz bunlar. Şu rahle nedir? Harikte var olan bir şey. Bu rahle hissidir diyebilirim. Neden? Çünkü beş tuyu organından biriyle bilinen şeylere, biz ne diyoruz zaten? Hissi diyoruz. Bu alemde var olan, mevcut olan bu hariçte, alemde var olan her şeye hissi diyebilirsiniz. Şu kitap hissidir, şu rahve hissidir, şu halı hittidir diyebilirsiniz. Bunlar alemde mevcuttur. Hariç dediğimiz alemdir. Bu alemde yani haricte mevcuttur. Ancak aral-ı dediğimiz şeyler ise, hariçte mevcut değildir. Hariçte mevcut olmadıklarından bunlara hissi değinemez. İşte itirazı yapanın dayanağı budur. Diyor ki, buradaki iptina, nakulat-ı aşereden izafet kısmındandır. Yani araz-ı arabın araz olan, izafet kısmından olan bu iptina hissi olamaz. Neden? Çünkü hariçte varlığı yoktur. Peki nerede varlığı vardır? Zihinde varlığı vardır. Sadece zihinde varlığı vardır iktinaanın Hariçte varlığı yoktur. Öyle midir hakikaten itina? Evet, öyledir. Bakınız, bir bina temel üzerine bina edildi. Binaya müptena, temele de müptena alekti. Ama burada bir de ne var? Kurma işlemi var. İptina dediğimiz şey var. O binayı gösterebilirsiniz. Hissidir diyebilirsiniz. Temeli de gösterirsiniz. Hissidir diyebilirsiniz. Çünkü binada temeli de müşahade edilen yani beş duyu organından görme ile algılanan şeylerden. Ona hissi diyebilirsiniz. Çünkü onların tarihte varlığı var. Peki bu kurulma işlemine hissi diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? E onu göremiyorsunuz. Onu müşahade edemiyorsunuz. Tarihte varlığı yok. Nerede varlığı var? Zihinde, akılda varlığı var. Dolayısıyla ma yüptena aleyhi gayruhu dediğiniz zaman buradaki iptinat, itirazcının itirazına göre konuşuyoruz hala. Buradaki iptinadan maksat ancak iptinayı akli olabilir. Hitti olamaz. İtiraz olur. Bu itirazı defetmek için, ben talaf etmek için de sadece imaricini hızlı bir şekilde okuyayım size hem de kısaca yani. Niçawat hem ki buna nisbetü ilehi likayn tarafihim mahsulayn. Fenisbetü ibtina ila el-hissi tecuz likayn tarafihim el-murtana bel bil basar. Ne anlatıyor bize burada cevap kısmında? Cevap kısmında diyor ki, evet doğru. İptinanın bir bak kendisi aklidir, değil. Dolayısıyla ibtina Hitsi olur diyemeyiz, doğru Ancak İptinanın iki tarafı olan müptena ve müptenali, misalimize göre bina ve temel, bunlar nedirler? Bunlar hissidirler. Onların hitti olmasına binaen biz iptina hissi olur dedik. Cevabı da budur. Şimdi bu tamimi yapıyor ve Molla Susrev konuşmasını bu tamim bu genelleme üzerine götürecek inşallah. Bunu bu cevabı da verdikten sonra ibarenin devamını okuyalım. Kıyla denilmiştir ki maṭukira inna Yukarıda tıkladılan asıl nedir? Maḥyūtten aleyhi Bu söylemiş olduğumuz nedir? Lugāvi manasıdır. Yani aslın lugāvi manası budur. Maḥyūtten aleyhi wa sallim. manası sadece. وَنُخِلَفِ الْاِصْطَلَاحِ ıstilahta bu asıl kelimesi lügavi manasından nakledildi. Nereye? İle delil. Deliline nakledildi. Usulü fıkıh dediğimiz zaman zaten biz ne deniyoruz? دَلِيلُ الْاَدِنْلَةُ الْفَقْ Fıkhın delilleri demektir zaten. Asıl kelimesi لُقَقْتَ مَا يُبْتَنَ عَلَيْهِ manasında iken oradan nereye nakledildi? Delil manasına nakledildi. Ustilahta kemanık ila ve el kaide el külliye asıl kelimesi birçok manaya yanmak Sadece delil manasına değil, racih tercih edilen manasına da nakledilmiştir. Gayeyi külliye manasında da alınır asıl kelime için. Müstahab ne demektir? İkâ'u mekam ala O manaya da nakledilmiştir. Ama burada delil manasına nakledilmiştir. Ancak وَالْمُكْتَارُ عِنْدَ muhakkikin, muhakkikin göre tercih edilen ise اَدَمُهُ اَيْاَنْ نَقْلِ Naklin olmamasıdır. Asıl kelimesinin delil manasına nakledilmesinin olmamasıdır. Muhakkikine göre tercih edilen görüş. Niye? لِوَجْهَيْنِ iki gerekçeden dolayı. İki gerekçeden dolayı muhakkikin diyor ki asıl kelimesi Delil manasına nakledilmemiştir. Peki ne olmuştur? Lugavi manasında kalmıştır, maksatta olur. Neden? İki gerekçe söylüyorlar. Birincisi şudur. Ele dönü birincisi, اَنَّهُ نَقِلْ حِلَافُ Bir kelimenin vakt edildiği manadan başka bir manaya nakledilmesi aslın hılâfıdır. Aslı olan kelimelerin vaz edilmiş olduğu manada kullanılmış. Dolayısıyla nakil bir sefer hılâfın asıldır. Asla muhalifdir. وَلَا ضَرُرَتَ فِي الْعُدُولِ اِلَيْهِ لَنْ Nakle dönmeyi gerektirme hususunda bir de yok. Yani diyeceksiniz ki doğru, kelimelerde asl olan, vaz'i bildikleri manada kullanılmalarıdır. Nakle bilmemeli. Ama bir zaruret varsa, orada nakle kişi olur? Mecbur kalır, nakleder. Burada bizi, Asıl kelimecini lugavi manasından alıp delil manasına nakledecek olan, nakletmeye tevk edecek olan bir de yoktur. Niye yoktur? Bir e zaruret niye yoktur? Şimdi bakınız zaruret olsa nasıl olacaktı? Zaruret olsa şöyle olacaktı. Bu asıl kelimeci fukha izafe edilmiştir. Usulü'l fukh denmiştir. Bizim burada... Asıl anlamak yani kavuşmak istediğimiz mana nedir? Fıkhın delilleri. Eğer bu manayı fıkhın delilleri manasını asıl kelimesinin lügat manası sağlıyorsa nakle gitmemize hakikaten bir gerekiyor yoktur. Ama sağlamıyorsa o zaman nakle gitmemiz zaruri olur. Şimdi zaruret yoktur dediğine göre biz burada neyi anlıyoruz? Demek ki asıl kelimesinin lukat manası bizi nereye götürecek? Delil manasına götürecek zaten. İşte ona giriyor şimdi Mullah Hüsrev diyor ki nakil manasına e, nakletmeye yani delil manasına aslı nakletmeye bir zavret yok. Niye? لِيَنَّ الْإِبْتِنَاءَ كَمَا يَشْمَلُ الْحِتِّيَّ يَشْمَلُ Çünkü iptina hitti olana şamil olduğu gibi akli olana da şamildir. Delil dediğimiz şey fıkhın delilleriyoruz ya o akli isnaddır. Hani bir delilin mebdulun delil üzerine bina edilmesine ibtinayı akli dememişti, demiştik. Dolayısıyla bizim buradaki aslın manası olan mahyup tenâ aleyhi gayruhu oradaki ikna hittiye şamil olduğu gibi Akliyye de şamidir. Dolayısıyla seyuhmelu. Bu iftina hamledilir. Alelmanel lugaviyyil şamil. Hem isi hem akliye. Şamil olan lugavi manaya hamledilir. Ve yukayyedu bil akliyyi. Ondan sonra da bu iftina akli ile kayıtlanır. Maksat burada aklidir denir. Ne sebebiyle denir bu? Bi izafeti ilel fukhi. O iftinanın yani aslın fıkha izafe edilmesi sebebiyle buradaki iptinada maksat nedir deriz? Akli olan iptinadır. Deriz. Fıkha izafe sebebiyle fıkıh nedir? Akli bir manadır. tarihte varlığı yok tabi ki. Cizinde oluyor bu hadiseler. Dolayısıyla ona izafe ile ne olmuş olur? Asıl kelimesinden iptinayı akli, maksup olur ve itina akli nedir? Biraz sonra söyleyecek onu. Delil olmasını gerektirir. Bakınız. O halde fekun usulü'l fıkıh. ne demektir o zaman? Bu vermiş olduğumuz manaya göre ma o şeydir ki yüktena bina ediliyor huwa aleyhi o şey üzerine. Fıkı, hangi şey üzerine bina ediliyorsa o şeye usulü fıkıh denir. Ve mana hiçbir mana yok. Ne için? لِمُكْتَنَ الْعَلْمِ İlim yani burada konu fıkhı tabii, değil mi? Fıkhın yani değil mi? Burada da fıkhın müptenası için hiçbir mana yoktur. Yani fıkhın müptenası dediğiniz zaman ancak şu mana anlaşılır. Hangi mana? اِلَّا دَلِيلُهُ Fıkhın delili anlaşılır. Asıl kelimesi müptena olduğuna göre, fıkhada izafe edildiğine göre o zaman müptenel fıkh. Müptenel fıkh dediğiniz zaman fıkhın mübdenası dediğiniz zaman anlayacak olduğunuz tek bir mana var. O da ne demektir? Fukun delili demektir. Bunu aslında anlayacak olduğunuz tek bir mana var, ifadesini söyleyen Mullah Hüsrev değil. Ya telmih sahibidir, tahta zanneder. Nitekim şimdi onun üzerinde konuşacağız. Çünkü Mullah Hüsrev bir şey daha ekliyor. Bitirmedi bunu. La ma'na limuptenel idmi İlmin müptenası, yani fıkhın müptenası için hiçbir mana yoktur. Ancak şu mana vardır. Bir, deliluhu. Fıkhın delili manası. iki emmâ yetevekkafu aleyhi deliluhu. Fıkhın delilinin dayanmış olduğu şey manası. Haşiye bakarsanız göreceksiniz. Orada diyecek ki, fıkhın delili var, bir de o delilin dayandığı şeyler var. Asıl müptena demek olduğuna göre fıkha izaf edilince fıkın müptenası olduğuna göre o fıkın müptenası ne olur diyor Mullah Hüsre. Bir delil olur. İki delilin de dayandığı şeyler olur. Burada Mullah Hüsrev'e ciddi itirazlar vardır. O itirazların teferruatına girmeyeceğim. Ama itiraz neden yapılmıştır? En azından onu söyleyeceğim. Şimdi burada Haşiye'de diyor ki bu bahis konusu olan, yani fıkhın delilinin tevaffuf etmiş olduğu şeyler, istisna babı, nesih babı, şahsiz babı, muaraza babı, tercih babı gibi. Usul ilmi içerisinde incelenen bu bakların özelliği nedir diyor? Bu bakların özelliği, delilin kendisine dayandığı şeylerdir bunlar. Bakın siz bir fıkhi meseleyi ispat etmek için nereye müracaat ediyorsunuz? Deliline. Delile müracaat ediyorsunuz. O delilin delil olma özelliğini kazanabilmesi için de ne yapıyoruz? Acaba bu delilde istisna var mı? Bu delilde taksis var mı? Bu delilde netih var mı? Bunların hepsini tespit ettikten sonra bu delildir diyorsunuz. O zaman demek ki deli veya tercih var mı? Delillerin çatışması var mı? Varsa hangisi tercih edilmiştir? Bütün bunları yaptıktan sonra siz o delil için ne diyorsunuz? Bu şuna delildir diyebiliyorsunuz. Demek ki fıkıh delile dayandığı gibi yani delil fıkhın mütenasısı olduğu gibi fıkhın mütenasısı sadece delil değil. Delilin tavakkuf etmiş olduğu şeyler de fıkhın mütenasısıdır demek istiyor allah Teala. Bunu diyor ama buna itirazlar var. Şimdi, delilin tevakkuf ettikleri de müptemel fıkıhtan elde ediliyorsa, o zaman biri çıkar der ki, biri çıkar der ki, delilin delil olması, sadece sizin biraz önce söylediğimiz istisna, nefih, taksit, muaraza veya tercihe dayanmıyor, sarfa, nahide, telafata onlara da dayanıyor. Hani geride biz, tevassülden bahsederken, bir tevassülü karib var, bir de tevassülü baib var demiştik. Bu noktada e, yani e, fıkın deliğinin dayandığı, tevakkuf ettiği şey için de üç sıralama yapıyorlar. Birisi tevakkufu karibdir ki o delildir. Fıkın tevakkuf ettiği en yakın şey nedir? Delilidir. Tevakkufu mütevassit var ki biraz önce saydığım istisna ile başlayıp terkikte bitirdiklerimdir. Bir de tevakkufu bâit var ki, o da sarttır, nakitir, belakattır diyebilirimler. Dolayısıyla bunun bir standardı yok demek istiyor itiraz edenler. Molla küsrev aslında bu. Ve ma yetevakkafu aleyhü deniluhu ibaretini, kevrüt sahibi Sadüktin Taftazani'ye itiraz olsun diye getirmiştir. Getirmiştir ama kendisine başkaları çok daha fazla itiraz ediyor onu açıklamış olmayı size. Dolayısıyla delilde kalmak daha makuldür. E salih, ikincisi, ikinci dediğimiz hangisi? Demiştik ki asıl kelimesinin lukat manası olan ma aleyhi gayruhu o da akli olur, hitti olur. Usul kelimesinin fuka izafe edilmesiyle maksut olan akli ibtina olur. Dolayısıyla bunun, bunun delil manasına, asıl kelimesinin delil manasına nakledilmesini, edilmesine bizi zorlayan bir şey yok. Zavret yoktur demiştik. Birinci gerekçe bu İkinci gerekçesi de şudur. <gülüyor> Enne usulen fıkh usulü fıkh izâcu ile lakaben, usulü fıkh, terkibi izâfisi lakap kılındığı zaman, yani alem yapıldığı zaman bu ilme yekun ü Buna olur şimdi? Nakledilmiş olduk. Bunu orada söylemişti. Yani usul-ül iki şekilde tarif edildi. Bir bu ilme lakat olarak, alem olarak, bir de terkibi izafi olarak. Alem olarak tarifini yaparken biz ne demiştik? Terkibi izafiden alem ve aleme. Yani bu ilmin alemi olmaya nakledildi demişti. Orada bir nakil var. Ve izahum ile bu iptina hafledildiği zaman, alel evveli, ma yüptenâ aleyhi gayruhu, yani lukat manasına nakledildiği zaman, hamledildiği zaman, la yedmunu fihi bu e, usul fıkh da olmaz, illâ naklun vâhidû, sadece bir nakil olmuş olur. Nedir o? Bu e, usul-ül fıkh, terkibi zatîsi neye nakledildi? Alev olarak, bu ilme alev olmaya nakledildi. Tek bir nakil olmuş olur. Ama bir nakil olur ve o emnaklı ile alim, o da aleme nakletmedi. Herki bir zati alime nakletti. O kadar. Ve maydahum ile tanim ama delile hammedildiği zaman bu asıl kelimesi delile hammedilecek olursa yekunu fihi naklan. O zaman oturum fıkıh dediğimiz bu tespitten olur iki nakil olur. Birisi oradaki aslın delile nakledilmesi, diğeri de hangisi? Aleme nakledilmesi olur. Yani naklın ile edilleti, delillere nakledilme, usul delillere makledildi Ve naklın ile alem, usulü fıkıh, tertibi zafisi, aleme nakledildi. Bu ilm alem oldu, nakil yapıldı. Ve taklil-u asli, aslın hilâfını azaltma, nakil nedir demiştik başta? Aslın hilâfıdır. Aslın hilâfını azaltma bir imkan mümkün olduğunca huvel hastû. Hast bulunur. İşte bundan dolayı nakledilmemesi tercih edilen görüş. Çünkü lügak manası zaten aradığımız, istediğimiz manayı bize ne yapıyor? Sağlıyor demişti. Şimdi سُمَّ لَمَّا فَرَغَى مِنْ تَارِفَيْا اُسُولِ الْفِقْ usul fıkhın iki tarifini bitirince iki tarif deyince bir alem olarak tarifi, bir de telkibi-i zati olarak tarifi. Bu iki tarif bitti. Bitirince, şerati tayin-i usul ilminin konusunu tayine başladı. Usul ilminin konusu mevdu'u neydi? Edilne ve ahkamdı. Bunu sürekli söylüyorduk zaten. Ama onu bize ıspat edecek tabii. Fekâleve dedi ve mevdu'uhu usul ilminin mevdu'u, konusu. Yani ana mevzuuu kulli ilmin her bir ilmin mevzuu yani konusu nedir ma o şeydir ki yubhatu bahis yapılıyor fi o ilimde neden bahis yapılıyor an arazuhi o şeyin zatiyetidir araz zatiyetinden bahis yapılıyor her ilmin mevzuu o ilimde hangi şeyin arazı zatiyesinden bahis yapılıyorsa o ilmin konusu o şeydir. Usul ilminde neyin arad-ı zâtiyesi, anlatacak zaten. Neyin arazı zatiyesinden bahis yapılıyor? Edille ve ahkamın arazı zatiyesinden bahis yapılıyor. Bunu daha önce okuruk aslında. Edille ve ahkamın arazı zatiyesinden bahis yapılıyor. Öyleyse usul ilminin mevzuu nedir? Ve dille ve ahkamdır diyor. Şimdi devam ediyor tabii. Ey, arab zatiye ne demek? arab zatiye demek ahvalihi. O ilmin mevduğunun halleridir. <gülüyor> Elleki o haller ki telhaku. O haller bitişiyor. Neye <gülüyor> hu. O ilmin mevduğuna. Niçin bitişiyor? Lidatihi. <gülüyor> o ilmin mevduğunun zatından, mahiyetinden dolayı bitişiyor. Hep kimin bir şart verecek? Evliçüt ihil mutavi lehu veya hupta o mevdu abit işiyor niçün? Niçüt o mevzu'un gücünden dolayı. Hangi gücü? El mutavi lehu o mevzu'a müsavi olan gücü. Nerede müsavi? Fısıtçı, hamilde müsavi olan gücü. Bir tekim bir şartla tabbiki edeceğim. Bunu. اَوْيَا هُوْتَا لِلْخَارِجِ الْمُشَعَنِي لَهُ فِي الصِبْقِ اَنْفِي الْوُجُودِ وَيَا هُوْتَا Bir ilmin mevduğu nedir? Onu söyledik. O mevduğun, yani bir ilmin mevduğu hangi şeyin o ilimde, avarız zatiyesinden bahis bahit yapılıyorsa, odur dedi. avarız maksat nedir? Ahvaldir demişti. O ahval, o mevdua niye arız oluyor? Eviyah'ta lim kharij, haricden dolayı arz oldu. Hangi haric? El musabi lehu. Ummuzu amishabi. Nerede müşabi? Fi subqi. Hamide müşabi. El fi vücudi. Ve yahutta hamide mubagin ama vücutta var olmadan müşabi. İşte bunun üzerine tatbiki kullanacağız şimdi. Bunun misali olarak bize verilen safih ile Cisimdir. Yani bir cisim var, bir on beşi var, yüceği var. Satıh dediği şey. Satıh nedir? Cisim nedir? Evet abi onu kavrayalım ki, ondan sonra fe innel mubayine diye gireceği konu, fil vücut meselesinin yidahıdır. Bakınız. Cismin tarifini yapıyoruz. Yani cisim nedir? Onu mutfaat edelim Burada şimdi biz cismi tanımlayacağız. Biliyorsunuz akayipte de çok geçer. Cüzbun lezih la getecezda. Bölünmeyen cüz. O şu nokta olsun. Bu cüzbun lezih la getecezda. Şimdi bu noktanın yanına şu o olsun. Yanına bir noktada bir dişi koyacak da ben ayrık görüyorum görülsün diye. Koyduğunuz zaman buna ne derler? Buna hat çizgi derler. Daha cisme varmadık, ha cismeyi cisme doğru gidiyoruz. Evvela abi tüsküllezi layete cezda var, ondan sonra o tüsküllezi layete cezdanın yanına bir tüsküllezi layete cezda daha bitiştirdiğiniz zaman bunu adı hat olur. Hattın özelliğine bir sadece şöylesine kesilebilir. Böylesine kesilemez. İşim değil. Şimdi tutar, sapa geleceğiz şimdi. Şu iki nokta ne olmuştu? Hat olmuştu. Bunun altına iki nokta daha koyarsanız bunlar birbirine bitişik kal. Ben ayırt yazıyorum görülsün diye. Şu iki noktanın altına iki nokta daha koyarsanız bu ne olur? Bu satır olur. Buna da satır derler. Bunun özelliğine bunu şöyle de kesebilirsiniz, böyle de kesebilirsiniz. Eğer tutar, bu iki dörtlü değil mi şimdi satıf oluştu dört noktada. Yani iki tane nokta var, iki de altına onlara bitişirdiğiniz nokta satıf oldu. Eğer tutar bu dört noktanın üzerine dört noktada yani dört düzgüdüldediğin lajede ceza daha koyarsanız cisim olur. Cismin özelliğine cisim böyle de kesilir, böyle de kesilir yanlış da kesilir. Şuraya basarsanız ben gene oradan izah edeyim. Ona. Bu satıh ile cisim arasındaki ilişkiyi anlatacağız şimdi. Ama evvela satıh nedir, cisim nedir onu anlayalım. Cisim ve satıh şudur. Siz bir nokta koyuyorsunuz, o cüz'üleci la daha. O cisim de değil, satış da yok onda. Hak da yok onda. Yine cüz'üleci ile atom deniyor ona şu anda. Bölünemeyen son cüz'dür o. Yine bir cüz'üleci la yetecezdayı tutar da, o cüz'üllezi layete cezaya bitiştirirseniz hat, çizgi olur. Bu sadece dikine kesilebilir. Yani şurada bir nokta, yanında hemen bir noktada bunu sadece dikine kesebilirsiniz. Eline kesemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar cüz'üllezi layete ceza. Tek olduğu zaman ne eline ne boyuna kesilmiyor. Yan yana gelseler de ne enine ne boyuna yine ne yapılan bir şey. Boy, enine kesilemez. Ama boyuna kesilebilir, şey, enine kesilir boyuna kesilemez. Veya ters diyorum onu siz anlayın. Şöylesine böyle böylesine kesilir. Şimdi bu iki nokta e, hat oldu çizgi. Bu iki noktanın altına bu iki noktaya bitişik olan iki tane daha cücüllezillah daha koyarsanız yüzey meydana gelir. Sapız denir buna alınçada. bunu şöyle de kesebilirsiniz böyle de. Ama şu, hani ekmeği ortadan böyle kesiyorsunuz ya bunu böyle kesemezsiniz. O ancak şimdi olur. Cismin oluşabilmesi için bu dört cüzzüllezi layete cezanın üzerine dört tane daha cüzzüllezi layete ceza koymanız lazım. İşte o zaman ekmek gibi ortadan da kesebilirsiniz. Hem boyuna hem enine hem de ortadan kesebilirsiniz. Onun adı cisimdir. Bu anlattığımızda nihai bilgiyi vermek istedim size. Şunu vermek istedim. Cisim ile satıf arasında sıdıkta mübayene Bak, sıdıkta mübâyenet var ama vücutta ne var? Vücutta e, vücutta müşâvat var. Ne demek vücut? Bakınız es cismun diyebilir misiniz? Evet. Diyemezsiniz. Dolayısıyla sıdıkta ne var? Demek ki mübâyenet var. Hamil olmuyor. Sıdıkta müşâvatın olabilmesi için hamil olması lazım. Mesela insan ile nafık arasında ne var? Müşâvat var. Ne Fis-hut. Niye? Çünkü kullu insani nasıkın diyebilirsiniz. Veya kullu nasıkın insanın diyebilirsiniz. Ama cisim ile satıh arasında fıstık ne var? Mübayenet vardır. Nereden anlıyoruz onu? Hamil faydı. Yani şunu diyemiyoruz. Es-sabhu cismun diyemiyoruz. Veya el-cismu sabhun diyemiyoruz. Ancak bu satıh ile cismin Nerede müsavatı var? Vücutta. İda tahakkakal cismu tahakkakal sattu veya İda tahakkakal sattu tahakkakal cismu dersiniz bunu. İşte bu vücutta müsavi olmak demektir. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra ibaremin ilerişini okumak daha kolay olacaktır. Bakınız orada ne diyor. Fein el mubagine Şimdi biz demedik mi ki sıdıkta yani hamide satıh cisme mubayimdir demedik mi? Mubayimdir dedik. Nerede müşavide? Vücutta. Şimdi feyllen mubayine mubayim dediği satıh neye mubayim? Şeyh şey dediği cisim cisme mubayim olan satıh ida kâme bu mubayim yani satıh kâim olduğu zaman bihi o cisimle o şeyle yani cisimle ne oldu halde bu tatı müsabiyenle hu? Bu tatı müsabiyi olduğu halde neyele hu o cisme? Nerede müsabiyi? Fil var. Vücudda müsabiyi. Yani, eğer taahhükket tatı, taahhükket cisme. İsa taahhükket cisme, taahhükket tatı. Bunu diyoruz değil mi? Bu vücutta müsabiyi olmak demek. Vücutta müsabiyi olduğu zaman. Ve vucide lehu arızun, ve vucide ve bulunduğu zaman lehu o satıh için arızun, bir arız bulunduğu zaman kat araze lehu hakikaten o arız, o satıha gerçekten arız olmuş. Renk mesela, lakimden mevdua fakat mevduh, mevduh konu, konu ne cisim? Konu cisim, ha, cisim ve satıhtan bahsediyoruz. Satıh vasıtasıyla cisme renk arız olacak. Konumuz da bu. Satıh vasıtasıyla cisme ne, ne arız olacak? Renk arız olacak. İşte diyor ki burada, bu satha, satıh için bir arız bulunursa, yani renk bulunursa, hakikaten gerçekten bu satha o renkli olmuştur? Arız olmuştur. Bakınız şu bir cisimdir rahle. Bunun üzerinde bir renk var. Bu renk bunun neresine arız? Sathına arız. Ama o satsa arız olmasıyla birlikte biz sorulduğu zaman diyoruz ki bu sarıdır, kırmızıdır, şudur. Rahle diyoruz ha. Satızdan bahsediyoruz. Rahle rengi kırmızıdır diyoruz. Rahle siyahtır diyoruz. Rahleye siyahının arız olması ne sebebiyle olmuştur? Harit sebebiyle olmuştur. Veya da buradaki ifadesini söyleyelim. Harit. El-Yantelil-haricil-müçavilehu müçavilehu fil Haric sebebiyle olmuştur. Haric çünkü mübahindir. Yani satı, cisme mübahindir dememiş miydik? Mübahin olur sonra haric dedi. O haric sebebiyle bu rahleye ne arz oldu? Renk arz oldu. O haric, yani o satı nasıl bir harictir? El-müçavii mil-cismi fil-vucud olan o da Renk demek ki bu maddenin ne şidir? Avarız-ı zâfiye siyaktır diyor musunuz? Diyorsunuz. Zaten avarız zatiye zâfiye ne vakı olurdu? Mahmul vakı olurdu. el kitabı yüz Yüsbütü diyorduk. neydi? Kitabın avarız-ı zâfiye'siydi. Ne vakı olmuştu? Mahmul vakı olmuştu. İşte diyoruz ki burada Lakinle mevdu'an Fakat mevdu an. Şimdi sapsa renk arız oldu. Bir şey arz oldu, o renktir o. Fakat lakinle mevdu'a yusufu bihi. Eyvah. Mevdu'da. Mevdu dediği burada ne? Cisim. Konu o çünkü. Yani fiziğin konusu nedir? Cisimdir, cisim. Mevdu'u cisimdir fiziğin. Dolayısıyla zaten bir Hazreti İzalikel ilim diyecek ondan maktapta fizik olacak. Ha. Lakinle mevdu'a yusufu bihi eyvah. O renk ile mevdu dediğimiz cisim de vatıflanır. Satıh vasıflandığı gibi onunla cisim de vasıflanır. Kâne zâlikel âruzu minel ahvalil matlubet. İşte bu âruz yani o renk ne olur? Minel ahvalil matlubeti. Talep edilen hallerden. Avarız-ı olur demek istiyor. Nerede zâlikel ilim? Bu ilimde. Hangi ilimde? mevdu cisim olan ilimde. Yani bir fikre. Ya Evet. En, ha, o, bu konu değil. Şimdi geride vermiş olduğu bilgiler üzerine misallendirmeler yapacak. Hani biz avarız-ı zatiyeden maksat neydi? Mevdu'un halleri. Hangi haller? O mevdu'a lahik olan. Neden dolayı lahik olan? Bir, zatından dolayı. iki cüzdü müsavi içinden dolayı. Üç, harici müsavi içinden dolayı. Dördüncüsü de zaten şimdiki okuduğumuz Şimdi bunlara tek tek misal veriyor. Diyor ki, elem öyle birincisi, yani mevtu'a bir ilimde, mesela edille ve ahkama, konusu ilmi, onun mevtu'u ne, konusu ne, edille ve ahkama, edille ve ahkama. arız olan, edille ve ahkama ne olan, arız olan, o arız olan niye arız oluyor? Zatından dolayı. Fakat misalleri dikkat ederseniz mantıktan verecek. Neden? Çünkü bu ilimlerde anlatılan avarız zatiyeler zatiyyeler, bunlar hep bir akli. Mantıktakiler işe nedir? Sadece akli değil. Muşakkastır. İnsanı zahirde görüyorsunuz öyle değil mi? Dolayısıyla misallerin oradan verilme sebebi budur. Bugünkü derste mantıktan ama bir sonraki derste usulden misallendirmeleri yapacağım. Evvela bize mantıktan, muşahhas olarak meşeleyip kavramamız için mantıktan misalleri verecek, daha sonra da usul ilmindeki tatbikatını yapacaktır. <gülüyor> Şimdi el birinci şey tekellümün insan. şey neydi? Bakınız, el insanı mütekellümün. Tekellüm, insanı arız oldu. İnsan avarız zatı eşidir, Niye? İnsana niçin arız oldu? Vizatı İnsanın insanın zatından dolayı. İnsanın zatı nedir? Hayvanın natıb. Mahiyetidir yani. Tekellüm vasfı insana hem hayvan hem de natık olmasından dolayı arız oldu. O zaman tekellüm vasfı insana insanın mahiyeti olan iki cüz'ün müdahalesiyle arız oldu. İşte buna licatihi arız olma derler. Bir şeye zatından dolayı arız olma derler. E, tekellümün insan vaktiyle bir min cüz'el hi' İnsan mevzuh konu o. Onun iki cüzgünden her biri için. insanın iki cüzgü derken ne demek istiyor? İnsan nedir? Hayavanın, matıbın. Hem hayavan cüzgü hem de matıb cüzgünden dolayı iki cüzgü için vardır. Tekellümde müdahaleci vardır. İnsan mütekellimdir, konuşandır dediğimiz zaman da bunda hem canlı olmasının hem de düşünen olmasının neşi vardır? Teşiri olması vardır. Yani hem hayvanın hem de natıkın tekelimde teşiri var. O tekellüm insana arız oldu mu oldu? El insanın tekelimini İşte arız oldu. Arız olması o demektir. Mahmul yapmak demektir. Mevdua olur. E yaptık oldu mu oldu? Niye arız oldu? Zatından dolayı. Öyleyse bu avarızı dahiyedir. Bir de avarızı garibe var. Ona girmeyeceğim. Daha önce anlatmıştım onu zannediyorum. Bir de avarıza garibe var. Onlardan bahis yapılmaz ilimler. Sadece avarıza zatiyeden bahis yapılır. İşte onları da bize anlatıyor. Ve ikincisi, ikinci neydi geriden? İkinci demişti ki: Ahwalu hulbi talhaku li dâti, evlijud ihil mutâdiylehu. yani. Sıdık da yani hamide günüm sâbi içinden dolayı bir şeye, yani bir mevdua bir şey argul. Mesela insan mevzu konu olsun. El insanı mütefekkürün, insan tefekkür edendir. İnsana tefekkür vasfı nereden gelmektedir? İnsana tefekkür vasfı, insanın iki cüz'ü olan hayvanın ı natıkın natık cüz'ünden dolayı gelmektedir. Ve o natık nasıl bir cüzdür? Mevzu olan insana hamilde, sıdıkta müşavirdir. Nasıl yani? Kullu insanin natıkun dersiniz, kullu natıkın insanın da dersiniz. İşte bu sıdıkta yani hamilde müşavi olması demektir. Böyle dersiniz de bu doğru olursa hamilde müşavilik var. Yani sıdıkta müşavilik var demektir. İşte insana tefekkür vasfı, tefekkür arızı ne sebebiyle arız oldu? İnsanın cüz-i müşaviti olan natık sebebiyle arız oldu. Buna da avazı zatiye denir. Ke idrakü'l umuri'l garibeti ve tefekkürdür. Garip şeyleri idrak etme. Eee, garip şeyleri idrak etme. O garip şeyleri idrak etmek ki tefekkür ki lahu yani el arzı lahu. El arzı lahu. İnsana arz olan ne sebebiyle? Bi cüz'ihi'l nâtıqî. Nâtık güçü sebebiyle. Ve taliçün üçüncü üçüncü olarak ne söylemiştik? Lütfet-i evcud-ihi müşavilihu, evl-i fi sütükte. Xarigte, nötu yani hamilde. Ne o? O da işaretli veriyor. Kabukki lahu, kabukki gülme. <gülüyor> o gülme yani insan arız oluyor. Ne sebebiyle? Bütük ihin maftıkı. Yo esağurlu, ben aşağıyım. Bir gibi taatkub sebebiyle arız oluyor. <gülüyor> Ne sebebiyle arız oluyor? Taakkük sebebiyle. Şimdi burada mevzu insan. İnsana arız olan, avarısı zatiye diyecek olduğumuzda luhk. El insanu vahikim. İnsan gülen diyoruz. Şimdi burada luhk insana arız oldu. Ve bu arız avarısı zatiyedendir diyoruz. Neden avarısı zatiyedendir? Çünkü avarısı zatiyi anlatıyoruz biz zaten. Üçüncü kısımda söylemiş olduğumuz neydi? Bir mevzu ah. Bir şey arz oluyor. Ne sebebiyle? Harici müsavici sebebiyle. Nerede müsavisi? fis Sıdıkta Sıdk'ta harici müsaviti sebebiyle ona arz oluyor. Şimdi taçgüp dediğimiz şey ile insan sıdıkta birbirine müsavit eder. Yapalım onu müsaviti mi bakalım. Hamil'de yani. sıdıkta derken hamil'de. Kullu insanin mutaçgibun. Kullu mutaçgibin insanın. Bu doğrudur. Doğru ise o zaman müteakkib ile insan sıdıkta ne derler? Müsavi O zaman o taakkib yani insana sıdıkta müsavi olan taakkib baskı sebebiyle insana bir şey arız olursa ona da avarızı zati ederler. İşte insana ne arız oldu? Ruh arız oldu. El insanı lâhikun derken o ruh. İnsana ne insanın hayvanın atık olmasından dolayı ne insanın sadece hayvan veya sadece natık olmasından dolayı arız olmuş değil. Ya hariçten taakküpten dolayı arız olmuştur. İşte o ama o taakküp nedir? İnsanın müşavihidir fıssatkı. Ondan dolayı avarızı zatiyidir o. Da. Ve rabiu dördüncüsü. İşte geldik şimdi cisim ve fıkh meselesine. Dördüncüsü dediğimiz yani dördüncü neydi? Mevdua arız oluyor. Niçin? Dil haricin o mevdua müsaviy olan hariçten dolayı. Ama nerede müsaviy? Sutukta değil. Sutukta müsavini? Ya vucutta müsaviydir ona. Onun misaline gelmiş oluyor. Şimdi. renk gibi. Rengin arız olması gibi. Neye arız olması? Ljic mi? Cisme arız oluyor. Ne sebebiyle arız oluyor? Bir saphi, sapı sebebiyle. Renk, cisme. Hatıh sebebiyle arız oluyor. O zaman bakacağız biz buna avarız-ı zatiye diyebilir miyiz? Avarız-ı zatiyeyi dört kısım yaptı. Dördüncü kısmı neydi? Bir şeye bir mevdua, bir şey arız oluyor. Ne sebebiyle? Haric sebebiyle. O haric nasıl bir haric? Sıdıkta mübâgini ama vücutta müsavisi. Satıh sebebiyle, o yüzey sebebiyle cisme renk arız oldu. Diyoruzca bu rahle nedir? Siyahdır. Rahle cismdir. Siyahdır da ona arız oldu. Bak renk arız oldu ona. O renk cisme ne sebebiyle arız oldu? Satıh sebebiyle arız oldu. Satıh hariçtir. Satıh nedir? Hariçtir. Niye hariçtir? Çünkü satıh ile cism, bir diğerinin yani hamideleşidir, mübainidir. Dolayısıyla o nedir? Ondan hariç. Ama bu satıh ile cisim arasında vücutta ne vardır? Müşavirlik vardır. Satıh ile cisim arasında vücutta müşavirlik ne demek ki? اِذَا تَحَقَّقَقَ الْجِسْمُ تَحَقَّقَ الْسَطْقُوا Yani cisim tahakkuk ettiği zaman satıh da tahakkuk eder. O zaman varlıkta demek ki bunlar nedirler? Eşittirler, müşavirdirler. İşte varlıkta, vücutta eşit olan hariçten dolayı bir şeye, bir şey arız oluyorsa, o arız olan şeye avarızı zatiye ederler. İki veya üç ama en fazla dört ders kaldı. Bu konulardan çıkmaya. Ondan sonra inşallah sabretiniz, ondan sonra gerçekten usul imine başlayacağız. Allah'ın açık edersen. Ve rabbi onu dur demişken, el kelim, vücudumı bit saf, el mübağin ilehu, nerede fil saf? Hamile bunu söylemiştik. Ve müsabih bu saf cisme müsabihdir, nerede fil vücud. Var olursa onu da anlattık. Ve matimadariker, bunun dışında kalan, mevdua dua arz olan şeyler, işte nedir? Arzun garibetün, onlar avardı garibedir, la <gülüyor> fil bu ilimde onlardan vahit yapılmaz. Mesela bir şeye mutlak olarak harici bir dolayı bir şey arız olursa ona avarızı garip edenir. Veyahut bir şeye hari, mutlak akas olan harikten dolayı bir şey lahik olursa ona avarızı garip edenir. Mesela bir şeye harici mübâininden dolayı bir şey arız olursa mübâin hem fil hem fil vücudi olursa ona da ne denir? Avarızı garip edenir. Evet. Peki. Bunu burada noktalıya Fıkıh okuyalım biraz daha. Velhamdülillahi razzilâlemin. Avarız-ı Garibe'yi zannediyorum daha önce anlattım ben size. Onun için bir daha zaten konunun içerisinde de değil onun için ona bir daha girmek istemiyorum. Bab-ı hıyar kusur mu muhayyeli bab min-ızafeti şey ila sebebi hıyar-ı şeyin sebebine izafeci i Yani kıyar nedir? Sebebi olan ayba izafe edilmiştir. Yani kusur sebebiyle olan bu demektir. <gülüyor> Ona göre çok geliyor aslında. <gülüyor> Ve aibun lugatan, lügatta kusur nedir? Ma yahlu anhu asl-i fitreti Lügatta kusur, lügatta ha anlamda değil, usulahi anlamına. Yani fıkıhtaki anlamına biraz sonra gireceğiz. Önce lügatdaki anlamını veriyorum. Lügatdaki anlamı şudur. Ma o şeydir ki kusur yahlu, boş kalıyor. Aslında yahlu an ile kullanıldığı zamanda salı veriliyor, götürülüyor anlamına gelir. Ama boş kalıyor da o anlamı karşılar. Boş kalıyor. Neden? Anhu o şeyden ne boş kalıyor? Aslû fıtraki şeyin. Asıl, yani sağlam olan yaratılış, o fıtrat ne oluyor? O şeyden ayrılıyor, boş kalıyor. İşte lugat anlamında fıkıh budur. Mesela bir insanda fıtrat-ı selime nedir? Bütün azaların yerli yerinde yaratılmış olmasıdır. Eğer bu azalardan biri yerinde ama eksik, veya yerinde değil başka bir yerde olacak olsa ne der halkına? Kusur der, ayıp der. Böyle özürlü diyorlar. Yani özür demek o demek. <gülüyor> kusur ifadesi kullanmış. Burada genel anlamıyla lügat manası olduğundan dolayı genel anlamıyla yapıyor bunu. Dolayısıyla genel anlamı itibarıyla lügatta kusur demek ma o şeydir ki yahlû hali oluyor, boş kalıyor. anhu o şeyden ne boş kalıyor? ahdül futrati selîme. Asıl, yani fıtrat-ı selime, o sağlam yaratılışın kendisinden boş kaldığı şeyin adı kusur. Mesela şu şekilde yaratılma, fıtrat-ı selime üzere yaratılmadı. Şu kolum olmadan yaratılmış olsaydım ne olmuş olacaktı? Asıl olan fıtrat-ı selimeden, o fıtrat-ı selimeden bu kol boş kalmış olacaktı. İşte onun boş kalmasının adı kusurdu. O boş kalan şey nedir? Mimma yu attu bihi nakusan. Mimma o şeylerdendir ki yu'tü Asıl o fıtratı selime sayılıyor. Bihi o şey sebebiyle ne sayılıyor? Naqsan, noksan sayılıyor. İşte insanın bir azası olmasa noksan sayılmıyor mu sayılır? Bu lugatdaki tarifidir. Bu bizi o kadar ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren fıkıh ıstılahındaki tarifidir. Ve şer'an, kufetül kaderden alınmalıdır. Şer'an, ma evgebe noksan ki adeti tüccar olmalı. Ticareti doğru değildir, fiyadetik tüccar olmalı. Tacirler adetine göre, onların adetinde paranın noksan olmasını gerektiren her şey kusurdur. Mesela şu rahle şu şekliyle 10 ytl ediyor. Ama şu ayağının bir tarafı yanından birazcık kesilmiş olsa ne kadar eder? Misal diyorum, yediye el Ha o ayağının o tarafından birazcık kesilmesi, tacirlere göre bunun değerini düşürdü mü? Düşürdü. Paranoksan oldu mu? Oldu. O zaman o ayağındaki o kesik, bu için kusurdur. Satılan mal için nedir o? Kusurdur. Hayat dediğimiz bu. Kemayet kuruhu el musannıfı, nitekim musannıfta cilt bunu. İzhab talahın ala aybin. Müşteri bir kusura muttali olursa, nerede bilmediği satılan malda müşteri bir kusura muttali olursa, o kusur ki kane engel bayır, satıcının yanında iken olmuştu. Müşterinin yanında iken olursa o zaten konumuzun dışında bir şey. Satıcının yanında iken mevcut olan bir kusura kişi malı satın aldıktan sonra muttali olsa o kusurun farkına varsa, veren yara hu, veren yara müşteri görmemişti hemen. Hu o kusuru. Kim el, müşteri? Ne zaman? Handel <gülüyor> akit esnafında o kusuru da görmemişti? Vela <gülüyor> handel kabz malı teslim alırken de görmemişti. Ne haklı yaparken, ne de bu malı teslim alırken, müşteri de bu kusuru ne yapmadı? Görmeli. Bu müşteri ne satın alırken, ne de teslim alırken görmediği kaydı. Gerekli bir kayıt mıdır? Evet, gerekli bir kayıttır. Niye gerekli bir kayıttır? Çünkü li emne zâlike, zâlike ruhiyet. Yani benzinin kaydı oluyor. ha emne zâlike, çünkü bu görme, hangi görme? Satın alırken maldaki kusuru görme veya malı satın alırken değil ama satıcıdan teşkim alırken maldaki kusuru görme ve sesini çıkarmama daha sonra bunda şu kusur var deme olmayacaktır. O kusur var diyemezsiniz artık malı satın alırken veya teslim alırken görmüş olduğunuz kusur, o kusuru görme, ruban bihi. O kusura rıza. İtiraz etmediğinize göre malı alırken görüyorsunuz 90 neyse onu. Ama itiraz da etmiyorsunuz. Etmediğinize göre ona rıza gösteriyorsunuz demektir. Öyleyse hıyar, e, hıyar aymın tahakkuk edebilmesi için kişi malı mutlak bir hakikle satın almıştır. O ne demek? Ona birazdan girecek mutlak hakikle satın almıştır. Ve satın alma esnasında ve teslim alma esnasında maldaki kusuru da görmemiştir. Böyle olur da daha sonradan o maldaki kusura muttali olursa selehu hıyar O zaman müşterinin kusur muhayyeli. Yani o malı o kusurundan dolayı geriye verir, parasını alır. Veya geriye vermezse, verdiği paranın tamamıyla kendisine kalır. Noksana müracaat edemez. Ha, o konuya geleceğiz şimdi. فَهُوَ الْتَوَّبِ الْخِيَةِ Bu müşteri muhayyedir. İnşa edilerse أَحَدَهُ Bu satın aldığı malı alır, gemi etmen Vermiş olduğu paranın veya bereket olduğu paranın tamamıyla alır. Ve inşaatilerse de ne yapar? O malı geri verir, parasını vermişse, parasını geri alır. Vermemişse zaten yapacak bir şey yoktur. Neden? Muhayyerdir müşteri. لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ Çünkü mutlak akit. Mutlak akit derken ne demek istiyor? Kusuru beyan etmeden yapılan akit demek istiyor. Yani adam şu rahleliğin kenarı çeşit. Bunu satarken müşteriye diyorsa ki bak, Burahlenin kenarı keçiktir. Bu vaziyetiyle sana 10 YTL'ye sattım, o da aldım dese, daha sonra gelip de satıcıya diyebilir mi ki bunun ayağının kenarı kecik? ben bunu geri vermek istiyorum?'' diyemez. Ama mutlak satış ile, yani kusura hiç değinmeden, bu rahlenin ayağı hakikaten kecik. bu rahleyi tutsa müşteriye bunu sana 10 YTL'ye sattım dese, müşteri de satın aldım dese, müşteri ne akit esnasında ne de teşkim alma esnasında o ayaktaki kesikliğe, o vakit bir kesik olsun, ona mutbali olamasa, akitten sonra ona mutbali olursa, o zaman muhayyer olur. لِيَنَّ mutlak الْعَقْدِ Çünkü mutlak akit, yapsalığı gerektirini, ne? Vasfet selameti, satılan malın sağlam olma, vasfı üzere olmasını gerektirir, ile olmasını gerektirir. فَاِنَّ فَبَعَدِهِ Bu selamet, vasfı Ortadan kalkınca, malın a, kusuruna mutlali olunca ne oldu? Selamet vasfı ortadan kalktı. Yetahayyar, müşteri olur. İster bu malı reddeder, parasını alır, vermişse parasını isterse malı kendinde bırakır. Ama konuşulan paranın tamamını vermelidir. Neden? O da bir soru tabii. Cevabını verecek. Niçin müşteri biz muhayyer yapıyoruz böyle? كَيْلَٰيَةَ ضَرَّرَا binuzumi مَا لَا يَبَّهِ كَيْلَٰيَةَ Müşteri zarar görmesin diye. Ne ile zarar görüyor, görecek olsa? Memcinin kaydı Binuzumi بِلُّزُومِ مَا Razı olmadığı şeyin, kendisine gerekli olmasıyla zarar görecek. Bu zararı görmesin diye, müşteri muhayyerdir diyoruz. Yani adam mutlak bir akitle malı sattı. Rahleyvon yeteleye sattım, de aldım dedin. Yine tekrar edelim. Ne akit esnasında, ne teşkim alma esnasında bu rahmin ayağındaki o kesiye muptali olamadın. Ondan sonra, yani teşkim aldıktan sonra rahmin yanında iken bundaki kusura muhtali oldun. Biz desek ki kusuruna muptali olsa da bu malı geri verme hakkı yoktur diyecek olsak ne yapmış oluruz? Müşteriye zarar vermiş oluruz. Çünkü razı olmadığı bir şey, ki o sağlam bir rahleye razı idi. Razı olmadığı sakat rahleyi almak zorunda kaldı. Eğer muhayyedi vermezsek bu olacaktı. Onun için muhayyedir diyoruz. Onu zarara uğratmamak için. وَلَيْتَ لَهُوا اَنْ اُمْشِكَهُوا Müşterinin o malı tutmak kusurlu malı, kusuruna mutali olduğu malı tutması kendi yanında veya kuzen noksane, noksanı alması diye bir hakkı yoktur. Yani, yine misale dönelim, ayağa keşik olan bu rahli, mutlak bir akitte sana on yeteleye sattın, kendi aldım dedin, ne akit esnasında, ne teslim alma esnasında onu görmedin, kusuru görmedin, teslim aldıktan sonra bu kusura mutlali oldun. Şimdi senin şu hakkın yok. Hangi hakkın? Bu rahle kusursuz olsa, on yeteleye diyoruz, doğru, ama bu kusurundan dolayı şu anda 7 YTL yapıyor. Arada 3 YTL'lik bir fark var. Müşteri diyebilir mi ki rahme bu haliyle bende kalsın, ayağa sakatama olsun kalsın ama sen satıcı bana 3 YTL farkı ver diyebilir mi? Diyemez. Bu hakkı yok. Neden? Bunu aslında geride söylemiştik. Bakınız neden? Gerçi burada da söyleyecek onu. Limanlar geride geçenden dolayı. Ölemiştik onu dediğimde oydu. Nedir o geride geçen? Min yani. Beyan ediyorum. Maim. Min ennel el-sâfe la yukabiluha şey'un mine's-semen. Kusur dediğimiz şey vasıftır. Vasıflara ite hanefi mezhebine göre paradan bir şey tekabül etmez. Mukayyirliği vardır bu. ama yamalı geri verir ya da malı alacaksa bütün parasıyla alır. vel bayu lemyazla bize valî. Şimdi bakınız. Bir de bu ahde satıcı açısından bakalım. Malın kusurunu biliyordu bilmiyordu ayrı bir şey. Biliyordu diyelim. Kusurlu olduğu halde malı nasıl sattı? Mutlak hakikçe sattı. Yani bu rahmeti sana 17'li sattım dedi. Halbuki kusurunu biliyor. Müşteri de aldım dedi. Şimdi müşterinin müşterinin satıcının gayesi nedir burada? Bu rahmeden 10 gtl almak. Bütün derdi bu. Müşterinin de gayesi tabii ki sağlam bir mal almaktır. Şimdi diyor bir de satıcı açısından bu meseleye bakalım diyor. o satıcı lemgan elinden çıkmasına razı olmadı. Ne ile bi akalle minel müşamma akitte zikredilen miktardan daha azıyla elinden çıkmasına razı olmadı. Razı olmadı ki o fiyatı koydu satışta öyle değil mi? Dolayısıyla F.Y.T. Zarrar'ı eğer müşteri noksanı alacak olursa satıcı zarar verir. Bakınız müşteri mal bende kalsın ama noksan olan o 3 TL'yi istiyorum derse bu sefer satıcı zarar verecektir. Diyeceksiniz ki mutlak onu. Ya belki ağzından kaçtı canım. Yani her şeyi tasavvur edebilirsiniz orada. Ama şu gel şu bil nettir. Net olan nedir? Satıcı bu malı 10 YTL'ye saptıysa bu malın elinden çıkmasına 10 YTL'ye razıdır. Daha aşağısına razı değil. Dolayısıyla bir dersek ki müşteri ayba mutlali olduğu o kusur o, o, o ayıp o kusurdan dolayı noksan olan miktar hem malı elinde tutar müşteri hem de noksan olan miktarı satıcıdan alır dersek bu sefer satıcı zarar ama öyle demezsek müşteri zarar görecek. Hayır. Müşterinin zararını telafi etme yolunu söylüyoruz zaten. Nedir o? Ver malı geriye. Onun için diyor ki, ve de, Bu zarar, ani müşteri mümkünün. Müşteriden zararı zep etmek nedir? Mümkündür. Neyle mümkün? Bir red, malı geri vermesiyle mümkündür. Dolayısıyla en azından satıcı da zarardan kurtarmış olalım böylece. Ve kullu ma evcebe noksanet semen fi adetit tükkâr, <gülüyor> tacirlerin adetinde... Paranın noksan olmasını gerektiren her şey fevayrın. O kusur sayılır. Neden? Leğene taba da. Çünkü zarar görme, bir noksanil maliyeti. Zarar görme ne iledir? Maliyetin noksan olmasıyladır. Eğer bir malda kusur yoksa onun maliyeti yüksektir. Eğer kusur varsa onun maliyeti nedir? Düşüktür. Maliyetin noksan olmasıyla zaten müşteri ne görüyor burada? Zarar görüyor. وَذَٰلِكَ Bu noksan, بِيطِقَاسِلْ Kıymeti, kıymetin noksanlaşmasıyla oluyor ki, onu iki defa tasvir ettik en az. وَالْمَرْكِعُ Bu noksanı bilme hususunda müracaat edilecek yer, kişi kimdir? اَهْلُهُ Noksanı bilen kişilerdir. Onlar takdir edecektir maldaki noksan değerini. سَوَانْ تَانَ فَاحِشَ مَعْيَسِيَ رَى Bu noksan, ister fahiş yani aşırı olsun ev geçiren işte az olsun fark etmez. Neden sana fark etmez? Ba'de engekûne mimma ye'udduhu ehre tilke sana'ati ayben değil. Bu samad ehli bu maldaki olan bu noksanlığı kusur sayıyorsa mesele bitmiştir. İster bu kusur az olsun ister çok olsun fark etmez. Müşteri için muhayyirlik var mıdır? Vardır. Cevhera Evet. Buraya girersem karşı safhenin izah etsine gelmem lazım. Tek konudur çünkü. Kalalım isterseniz. Girersem oraya kadar gitmem gerekiyor çünkü tek konudur bölemeyiz bunu. Ve karmaşık da bir konu. Muavede bahsi var burada ki biraz karmaşıktır. İbare karmaşıktır. Pekâlâ elhamdülillah Rabbil alamin.